Adem Aleyhisselam'ın Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed ailesi hakkı için senden istiyorum. Allah'ım, seni hamd ile tesbih ederim. Bir kötülük yaptım. Kendime zulmettim beni bağışla. Senden başkası günahları bağışlamaz. Beni affet. Sen tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olansın. Ey Allah'ım, ey Rabbim, ey diri olan, ey varlıkların işiyle kaim, ey gökleri ve yeri örneksiz olarak yaratan, ey büyüklük ve ikram sahibi, ey kendisinden başka ilah bulunmayan, seni tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum, ey Allah'ım. Senden marifet nurunla ebedi olarak kalbimi diriltmeni istiyorum. Böylece beni iman ile yaşatırsın. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Rahmetinle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Allah'ım, dinimizi güvenlik içinde tut. Ölüm anında can çıkacağı zaman imanımızı çekip alma. Bize yanı üzerimize musallat etme. Dünya ve ahiretin iyi şeyleriyle bizi rızıklandır. Şüphesiz sen her şeye kadirsin ve duaları kabul etme makamındasın. Allah'ım, bizi ateşten koru. Senden bir iyilik ve ihsan olarak bizi iyilerle birlikte cennete sok. Ey yüce, ey çok bağışlayan, ey Allah'ım! Ey zamanı ve halleri değiştiren, bizim halimizi en güzel hale çevir. Allah, hidayete erdirendir. Güvenim sanadır. Allah, başarıya ulaştırandır. O en güzel arkadaştır. Her korkuyu, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Her üzüntüyü ve kederi, Maşallah, Allah'ın dilediği olur. Her bir günahı, estağfirullah. Allah'tan beni bağışlamasını isterim. Her belayı, inna lillah. Allah'a aidiz, her nimeti, elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Her bolluğu, eşşükrülillah. Allah'a şükür. Her şaşılacak işi, sübhanallah. Allah'ı tesbih ederim. Her sıkıntıyı, hasbiyallah. Allah bana yeter. Her bir kaza ve kaderi, tevekkeltü alallah, Allah'a güvendim. Her itaat ve isyanı, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur sözleriyle karşıladım. Allah'ım, sen gizlimi de, açığımı da bilirsin. Özrümü kabul et, ihtiyacımı da bilirsin. İstediğim şeyi bana ver. Nefsimde olanı bilirsin, günahlarımı affet. Allah'ım! Senden kalbimi sevinçle dolduracak öylesine bir iman ve doğru bilgi istiyorum ki, senin yazdığından başkasının bana isabet etmeyeceğini bileyim, bana verdiğin paydan hoşnut olmamı sağla.